Oh yeah. 지갔데 <목소리도> Merhaba Kainat. Bugün 2 Nisan Salı. Yıl 2013. Ay 4. Gün 92. Kasım 146. 1434. Cemaziye cemaziyevel 21. 1429. Rumi Mart 20. Fırtına, Yağmurlar. Yemek listesi gün 93. Etli Ayşe Kadın fasulyesi, patates kızartması, salata ve komposto. Büyük, Büyük Saatli, Saatli Marif, Marif Takvimi. Takvimi. Kes, açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladık, saltılmış olarak yapıyoruz. Bir saatlik Açık Gazete programları yapıyoruz. Bu dinleyici destek projesi özel yayını süresi içinde. Beş gün boyunca bugün ikincisini yapıyoruz. Söğmen Madre, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Selavi, you never can tell, Selavi. Asla bilemezsin. Hayat böyle bir şeydir işte diye. Emily Emily Lewis Harrison söylediği bir şarkıyla açtık ama aslında şarkının orijinalinin de Sonny and Cher'e ait olduğunu biliyoruz. Hoş bir şarkı. Emily Harris 1947'de bugün 2 Nisan'da Alabama'da doğmuş Amerikalı country şarkıcısı, şarkı yazarı müzisyen. Aynı zamanda kendi gruplarının da başında bulunuyor <gülüyor> ve birçok insanla da yaptığı düetlerle birlikte kolektif çalışmalarla da çok tanınan bilinen insanlarla birlikte çalışmaları var. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım şimdi. Eyvah, bir an gözden kaçırdım. Evet, şimdi buldum. Ee, 1863'te bugün Richmond'da ekmek ayaklanması olmuş. Ta 1863. Ekmek evet, ayaklanması. 150 yıl önce. Isminden sanki ipucu elde ediliyor. Ne ile alakalı oldu? Evet, yani yiyecek sıkıntısı baş gösterince başını kim çekiyormuş kadınlar gene pek çok durumda olduğu gibi Richmond'da Virginia eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nde o zaman Konfederasyon daha iç savaş devam ediyor iki sene var bitmesine Amerika'da iç savaşın ve Konfederasyon güneydeki hükümetin <gülüyor> acil ekmek dağıtmasını talep etmişler. Büyük bir ayaklanma olmuş. Yani gıda krizinden bahsediliyor. Evet. Savaşla beraber yani. Yani köleleri savunurken bir yandan da insanları aç bırakmışlar. Ekmek anlaşılan. yapmayı unutmuşlar galiba. Ekmek hali. yapmayı unutmuşlar anlaşılan. 1902'de bugünse elektrik tiyatrosu kurulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1902 tarihinde. Bildiğimiz sinema mı bu? Elektrik evet. tiyatrosu. Onun ilk versiyonları. Hı -hı. Halinde, şey halinde. Evet Los Angeles'ta, Kaliforniya'da açılmış. ilk, yani sürekli film gösteren e, sinema salonuna elektrik tiyatrosu demişler. 1902'de bugün 1972'de de e, sinemadan bahsetmişken 1972'de bugün sinema dünyasının en önemli simalarından biri oyuncu ve yönetmen. Charlie Chaplin Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk defa dönmüş. Dönebilmiş daha doğrusu 1950'lerin başından itibaren Amerika'ya pek girmesinden e, hükümet hoşnut değilmiş. Çünkü kızıl, Cadavı. komünist diyorlar. Evet, cadı avı döneminde. Aynı zamanda e, besteciliği de var, müzisyenliği. Çok, e, çok dalda faaliyet gösteren çok önemli bir sima. Aynı zamanda da büyük bir nazi karşıtı dünyanın gittiği yönü kuvvetle eleştiren nazilere karşı büyük bir mücadele de veren kendi hem filmlerinde hem de başka şeylerinde çalışmalarında yer veren biri. O yüzden de biraz <gülüyor> komünist diyorlar zaten belki de. 2006'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yeni bir şeyin mevsimi açılmış. 60'ın üzerinde sayıda ...torneydo ya da hortum bir anda bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünde bir bale yapmış doğanın. Aynı gün. Evet. 2006'da 60'ın üzerinde hortum fırtınası. Hortum fırtınası denebilir mi bilmiyorum ama böyle bir şey <gülüyor> Ve en ağırı da Tennessee'de olmuş. 29 kişiyi öldürmüş. Bu horduna şaka gibi geliyor ama değil. 2007'de de Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8.1 bir Richter ölçeğine göre büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami Solomon Adalarını vurmuş. Orada da 28 kişinin ölümüne yol açmış. Evet böyle <gülüyor> tarihteki Olayların Şimdi Kısaca günün olaylarına Bakalım saat 8'i 10 geçiyor bu arada şeyden bahsedelim Hemen geçmeden önce Açık Radyo'da dinleyici destek Projesi dediğimiz şey Olay devam ediyor 10. senesini idrak etmekte Bugün de 4. günü 10. senede bugün 4. gününde yani açık radyo dinleyicisini arıyor diye başlamıştı bundan 10 sene önce. <gülüyor> Bu seneki sloganımızda bütün olayı da ortaya koyan bağımsız radyo neyle yaşar sorusunu soruyor. Elbette dinleyicisiyle cevabını da hem dinleyicisinden hem de bizden alıyor. Evet bu cevap için bu cevapta hem fikir olan dinleyicilerimiz için de bir telefon hattımız ve bir de internet bağlantısı mevcut. Biz internet sitesi mevcut. Telefon hattımızı hatırlatmak gerekirse 0212 341 41 41 341 343 41 41 numaralı telefon ya da Sen daha yenisin çünkü ben bunu bu numarayı doğru söyleyene kadar birkaç sene geçmişti, onun için seni hoş geldi karşılayabiliyorum. Ama tekrar edebilirim. Lütfen. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden hemen sağ üst köşedeki destek olun düğmesini tıklayarak da destek olabilirsiniz. Bu destekler nasıl gerçekleşiyor? Onlardan da isterseniz siz bahsedin. Yani Tamamen e, aslında bütünüyle parasız bir yayın, kamusal yayıncılık yapan e, radyo ve televizyonlar e, bilindiği gibi gazeteler ve diğer me mecralar gibi değil, satın <gülüyor> alınmıyor. Buna karşılık Açık Radyo gibi e, özgür yayın yapmakta olan e, ve topluluk radyosu diye adlandırılan kuruluşların dinleyici desteğiyle ayakta kalabilmesinin bağımsız yayıncılık için çok büyük bir önem taşıdığını yıllardan beri söyleyen bizler ve bu çağrıya kulak veren dinleyiciler ceplerine tamamen bedava bir yayını destekleme yolunu seçiyorlar ve bu şekilde bu radyonun da hayatını bu şekilde sürdürmesine yardımcı oluyorlar. Bir saatlik bir programa 150 lira ile destek olmak mümkün. Ve birden fazla programı da desteklemek mümkün. E, yarım saatlik bir program içinde 75 liralık bir bedel mukabilinde gene aynı şekilde bunun karşılığında sadece biz başında ve sonunda teşekkür ediyoruz dinleyicilere. Ve bu böyle 10 yıldır böyle devam ediyor. Bu arada da toplumun Çeşitli kesimlerinden de e, sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, düşünürler e, gelip buraya Açık Radyo'nun bu şenlik şeklinde ceryan eden programına da katkıda bulunmaya devam ediyorlar. E, bu da gerçekten burayı bazı zamanlarda tam bir panayıra şenlik durumuna çeviriyor. Dün yine... Gayretli bir yayın gerçekleştirdik ve sonuçta da bir önceki senenin destekçi sayısını yakaladık ve geçtikte Bu da önemli bir kendi kendimize yaptığımız küçük yarışlardan bir tanesi. Onun için de çok teşekkür ederiz. Erastan Sağlam'da geldikten sonra daha rakamları tam olarak ve listeleri vermek mümkün olacak. Ama şunu da hemen hatırlatalım. Yukarıda bir arkadaşımız. Telefonlarınız olursa bekliyor ve eksik olmayın diyelim 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak açık radyomuza destek olmanız imkanı olabiliyor. Evet destek dönemi bugün dördüncü gününde. Bugün dördüncü gününde evet. Şimdi devam edersek çevre haberleri, çevre de demeyeyim, gezegene ilişkin gidişatımızla ilgili önemli, kaygı verici birçok haberle karşı karşıyayız gene Şöyle bir mitos var, onu da önden açıklamakta çok büyük bir yarar var. Ee, bolca e, karamsar çevre haberleri verildiği zaman insanlar soğuyor, buna karşı duyarlılıklarını kaybediyorlar, hiçbir işe yaramıyor diye bir anlayış var. Bunun tümüyle bu küresel iklim değişikliğinden ve küresel ısınmadan bahsedilmesi işlerine gelmeyen enerji başta olmak üzere özel çıkarların, şirketlerin yarattığı bir mitos olduğu artık iyice ortaya çıkmış durumda. Tam aksine ne kadar üzerinde durulur ısrarla bu konunun şimdi yaşayan genç kuşaklar ve onun doğmamış gelecekteki Gelecek kuşaklar için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar sık tekrarlarsanız o kadar büyük duyarlılık artışı olduğunu da gösteren yeni çok önemli istatistikler yayınlandı. Climate Progress diye çok önemli bir internet sitesi var. Joe Rom başkanlığında, Joe Rom blogger, blogcu Joe Rom'un başkanlığında. Onu takip ederseniz bu bütün bunların ne kadar büyük birer palavra olduğunu hatta kasıtlı olarak çıkarıldığını görebilirsiniz. İstatistiksel olarak görmek mümkün. Hani işte kamuoyu e, şey yapıyor diye düşüyor. İlgi e, bu kadar çok felaket tellalda yapıldığı zaman ilgi azalıyor deniyor. Katiyen böyle bir şey yok <gülüyor> esas itibariyle. Bu gerçek bir tehlike, gerçek dünyadan bahsediyoruz ve ne kadar kötüyse e, o kadarını bilmek insanlarda büyük bir bilinç e, uyanıklığında ortaya çıktığını bizzat gözlemleme fırsatı buluyoruz. Peki bu mitosun yaratımı, yaratılması kimlerin işine geliyor? Enerji başta olmak üzere büyük şirketlerin ve onlar bunun için think tankler, düşünce kuruluşu denen aslında düşünce tankları kuruyorlar tanklarıyla toplarıyla üstümüze geliyorlar ama bu <gülüyor> şimdi mesela son gezegen elden gidiyor buna razı gelemeyiz başlıklı manifestoya da gösterilen çok sayıda her kesimden toplum kuruluşu bir yana 5200'ün üzerindeki bireysel katkıları da görebilirseniz change.org üzerinde bunun giderek Türkiye'de de çok <gülüyor> Yükselen bir bilincin, bir uyanışın e, ortada olduğunu da görmek mümkün. Onun için de vazgeçmeden, zaten hiç vazgeçmek gibi niyetimiz yoktu. Ama bunları görünce insan bütün hırslanıyor, hırs yapıyor. Yani ee, bu vazgeçilecek gibi. gençliğin terimiyle. Hırslanıyor. Hırs yapıyor. Hırs yapıyor evet. <gülüyor> ama yani geçen Kasım aylarında söylediğimiz üzere iklim değişikliği. Olgusunu ya da denilen şeyi görebilmek için o kadar fazla çaba sarf etmeye de gerek yoktu. Yani siz de bunu çok oldukça fazla şekilde tekrarladınız. Pencereyi açmanız ka kafiydi. Evet. Bugün de aynı R günleri yaşamışız. <gülüyor> raporları bırak pencereyi aç dışarı bak. İstanbul'da önceki gün 30 dereceye aşan sıcaklıklar rekar olarak kayıtlara geçmiş. Ve bundan sonra da <gülüyor> bu rekorların böyle bir bir ardından kırılacağı konusunda en ufak bir şüphe yok. Evet ancak Mart ve Ağustos Mart'ta Ağustos sıcaklıklarının yaşanması uzmanları şaşırtmamış. Yani uzmanlar şaşırmıyorlar bu duruma. Sıkça gelen rekorların insanlar, insan faktörünün iklim, iklim etkisini gösterdiğini belirten bir isim de var. Milliyet gazetesinin haberinde Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu Kendisi şöyle demiş. Kendisi programcılarımızdan da biridir. Uzun seneler açıkladığı da program yaptı. Havadan sudan programını. Kadıoğlu şöyle demiş. Bu yaz çok sıcak geçecek. Ülkenin büyük bölümünde özellikle batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak demiş ki bu genellikle dünyanın kuzey bölgeleri için yapılan bir öngörüydü. Türkiye'de evet, yani, de Kadıoğlu dile getirmiş. 11.500 yıllık bir yani bütün insan, insanlık medeniyetinin kuruluşunun başlangıcına giden yıllara kadar geri götürüldüğünde görülüyor ki görülmemiş bir sıcaklık sıcak dalgası da ortaya çıkacak. Miktat Kadıoğlu zaten bizzat bakanlığın da istediği, talep ettiği bir araştırmayı yaptığını söylemişti. Son buluşmamızda İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız konuşmada ve kendisinden talep edilen bu Raporun henüz hiç kullanılmadığını da söylüyor. Yani 30 derece yaşınca biz son bir dinleyicimiz Cihangir Bey'in söylediği 27 dereceydi. Onu görmemiştik. 30 onda bir olarak ölçülmüş derece pazar günü. Son 12 yılın sıcaklık rekoru kırılmış. Mart ayında Ağustos sıcağı deniyor ve 30 dereceyi aşınca da bu yaşananlar insan gibi başka faktörlerin de iklim üzerinde etkili olduğunun göstergesidir demiş. Bu arada da son derece üzerinde epeydir durmakta olduğumuz bir başka haber de vardı. Bu Bugün milliyette onu da görüyoruz. ...yeşil insanı tazeliyor ve mutlu kılıyor diye bir haber. Bu bilimsel olarak yani nörolojik olarak yapılan incelemelerde ...Atlantik dergisinde doğanın insan bedeni üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaları da derlemiş. Doğayla iç içe yaşamanın zihnin tazelenmesinde ve fizyolojik yani bayağı iyileşme bedeninde fiziki olarak iyileşme sürecinin hızlanmasında rol oynadığı bilimsel olarak kanıtlanabiliyormuş. Gençlerin tabiriyle gaza getiriyormuş galiba. <gülüyor> Biraz biyolojik açıdan bakıldığında. Öyle bakılabilir mi? Evet belki de. Şimdi e, tabi bu yeşile bakarak heyecan duymak ve iyileşme şifa bulma meselesi bir yana bir de başka tarafları var. Mesela Yeni Şafak Gazetesi'nde bugün sürmahşetten verilen fotoğraflı bir haberi hemen geçebiliriz. İstanbul Maslak'taki Ali Yen spor kompleksinin yanına inşa edilecek bir bina varmış. Gök toprak. Gök toprak. Değil. Ben çevirdim Türkçe. Skyland. Tabii Hı. ki. Yani bu gibi binaların hepsinin İngilizce olmaması düşünemez bir de. Skyland Türkiye'nin en yüksek Avrupa'nın ise ikinci gökdeleni olacakmış. Ama makette ve fotoğrafta Photoshop ile yapılmış. Şüphesiz ki daha olmayan bir bina çünkü. <gülüyor> Sanal bir bina. 287 metre uzunluğunu gösteriyor yüksekliğini. Ve bütün etrafını da yeşile boyamışlar fotoğrafta. Kolay değil mi yeşile boyamışlar? Evet bir çok şeyden alıyorsunuz Paletten alıyorsunuz. Piksel. Atıyor. Pikseller atıyorsunuz ve bununla iftar ediyor. Buna bu yeşil renge bakılarak fotoğrafta şifa bulması bekleniyor insanların herhalde. Ama çok yüksek oradan bakıldığı <gülüyor> zaman diğer taraflarda görülüp İstanbul'un diğer bölgeleri de görülüp o şifayı aldığınız gibi geri verebilirsiniz galiba. TRT Arena'yı da kuş bakışı görecekmiş. Oradaki bütün yeşil sahanın çimlerini de mesela görebilecekmiş. 287 metrelik, iki gökdelen. Bu modada kesinlikle böyle çift Dikiz kuleler halinde yapılıyor. Erol inşaat yapacakmış, onun da adı verilmiş yeni Şafak'ın haberinde. Ve Türkiye'nin en yüksek binası olan hangisi? Çabuk söyle. Ee, Göstermeyeceğim. Trump Towers. İstanbul'da yeni yapılan. Adı fakat, ne? E, gök kafes değil. Neyin? Trump Towers. Sapphire. Sapphire. Sapphire. Sapphire. Okay. Yeah. okay. 26 metre daha uzun olacakmış Sapphire'dan. Ve 26 metre daha büyük bir mutluluk da getirecekmiş. Bunu ben söyledim. Öyle Peki şey Sapphire'ın altı Photoshop'da yeşil miymiş? Yeşil mi Sapphire'ın bilmiyorum. Bakmıyorum Sapphire'a. Bir bakmak lazım. Skyland ve Sapphire. TT Arena'yı da kuş bakışı görecekmiş. Evet. <gülüyor> Bizi e, ilgilendiren tarafları bu. Bir de Türkiye ile ilgili yeşil demişken bir süreden beri Radikal Gazetesi'ni takip ettiği Ömer Elbin'in ilginç bir haberi vardı. Onu da <gülüyor> devam ettirelim. Yeşilden başladık, devam ediyoruz. Yeşil yapmadılar, konuta çevirdik. Bugünkü Radikal Gazetesi'nin birinci sayfadan, kapaktan manşet haberi bu. Nasıl yani? Şöyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Radikal Gazetesi'nin birkaç günden, pazar gününden beri takip etmekte olduğu bir haberi şimdi e, getirmişler. Yani Bakırköy, şöyle haber. Bakırköy, Kartaltepe'de Ali Ağaoğlu'nun iş adamı Ali Ağaoğlu'nun arazisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazına rağmen emsalin üç katı inşaat izni verilmesine ilişkin bir haber vardı. Yani emsaller üzerinde oynamalar yapılıp Büyükşehir Belediyesi'nin itiraz etmesine rağmen Yeşil alan olarak bırakılması gerekiyor herhangi bir şey Yeşil alan ve ticari alan Olarak gösteriliyormuş planda Fakat Bakanlık Emsalin 3 katı inşaat izni vermiş oraya Gerekçesi neydi? Bu haber çok ilginç bir e, haberdi zaten yani üzerinde de durmuştuk. Arazi planda gösterildiği gibi yeşil alan ve ticaret olanı olarak kullanılmayınca ne yaptık demiş bakanlık? Konut alanına çevirdik. Bir dakika, üç katı bir verdik demiş. Bir dakika bir dakika o, o söz Türkiye'nin dört bir tarafını saran HES'ler için... Erdoğan'a Başbakan Erdoğan'ın kullandığı Suvakar Türk bakar değil miydi? Yani yeşil durur Türk bakar kısmı ben kaçırdım galiba. Burada öyle bir şey var. Yani şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi onaylı Nazım İmar Planlarında yeşil alan ve ticaret alanı olarak alanı olarak gösteriliyor arazi. Ama diyor ki bakanlık, tamam öyleydi, haklısınız ama e, fiiliyata geçmedi. Yani biz eskilerin deyimiyle kuvveden fiile geçmemiş. O zaman da bakanlık ne yapsın? E, yapmadılar yeşil alan yapmayınca biz de konutla alınıyor. Bakacaklar insanlar yeşili evet. yani. Evet. Daha açık ifadeyle diyor Ömer Erbil haberinde haber takibinde bugünkü manşetten İstanbul Büyükşehir Belediyesi arazi ağaçlandırmadı, ticaret alanı da yapmadı. E, biz de ...doğal olarak ne yaptık? Konut. Konut alanına çevirdik diyor. Yani inşaat izninin... ...emsalin 3 katına... ...çıkarıldığına da itiraz etmiş. Emsal değeri o kadar olmadı... ...canım demişler. 2'den 2.5'a... Iki ...çıktı demişler. Ticaret alanlarında da... Iki, ...emsal 2'de bırakıldı demiş. Ama açıklamada ticaret alanının... ...alanından... ...konut alanına geçiş yapılarak... ...asıl emsalin bu noktada arttığından... Ve yüksekliğin, yükseklik önemliydi biraz önce Sapphire'dan ve neydi? Öbür alın adını unuttum. Binanın adı neydi ya? İngilizce binanın ya, have... Skyland ha, evet. Skyland'de yüksekliğin ne kadar önemli olduğunu görmüştük. İşte e, yüksekliğin 30 metreden 70 metreye çıktığını, inşaat alanında tam 3'e katlandığını unutu vermiş bakanlık açıklamasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu e, yani 100 yılın şakası gibi bir şey. Sonuçta Çevre... hal dediğimiz kurumsallık hali mi diyelim? Sonuçta bir kurumdan bahsediyoruz, bir yapıdan bahsediyoruz. Çevre Bakanlığı adında çevreyle başlıyor ve Yeşil'i ne yapalım yapmadılar. O zaman biz yap. Biz de onu konut yaptık diye. Beton yaptık diyor. Yeş, Çevre Bakanlığı diyor ki e, yapanlar beton e, ağaç dikmediler. Belediye ağaç dikmedi. Biz de onu beton yaptık diyor Çevre Bakanlığı. Bu da hakikaten yani bazen eskiden e, burada açık gazetede konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Yani İngilizce'ye ya da başka bir dile çevrildiği zaman nasıl kulağa gelir diye abi falan yaptığımız bir temrindi, deneme idi. Bunu da İngilizce'ye ya da herhangi başka bir dile Fransızca'ya, Rusça, Çince'ye çevirdiğinde nasıl kulakta tınlayacağını bilmiyorum. Çevre Bakanlığı betonlaştırdı diye bir şey çevirirsen tuhaf olabilir yani Çince de vardı bu dillerin arasında demek ki evet multikültürel bir program yapıyor musunuz evet Bakırköy Kartal tepedeki alan aslında yeşil alan ve ticaret alanı olarak ayrılmıştı şimdi bölgede Ağaçlığın konutları yükselecek. Meclis gündemine de gelmiş. Evet, bu, CHP İstanbul böyle. milletvekili Umut Oran meclis gündemine getirmiş ve çevre ve şehircilik Bakanlığı ile ulaştırma denizcilik ve haberleşme Bakanlığı'na soru önergeleri vermiş. Bazı sorular sormuş. Parsel bazında bu planlama plan tadilatıyla ile bir yatırımcıya haksız kazanç sağlanmıyor mu diye sormuş örneğin. Hangi mücbir sebep ve kamu yararı sizi AKP'li bir büyük şehir belediye başkanı ile çelişme pahasına bu plan tadilatlarını onaylama kararını aldırdı diye sormuş. Devam ettirmiş sorularını iş adamı Ali Ağol'un bu araziyi 2011'de satın aldıktan sonra Nazım İmar Planı'nın değiştirilmesini talep etti mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi gerekçeyle talebi reddetti diye sormuş. Bunlar da CHP'den geliyor soru evet. önergesi içerisindeki. Evet biraz o, daha bir iki kelimeyle daha devam ettirelim bu haberler dizisini. Taksim projesi de değişiyormuş. Bu da Habertürk'ün bir haberi. Bir Taksim... şey yapmayacaksınız değil mi? Dünkü Anadolu Ajansı'nın yaptığı 1 Nisan şakası gibi Hayır, bir şey değil. söylemeyeceksiniz. Ben 1 Nisan şakası yapmıyorum genellikle. Prensip olarak. Hele 2 Nisan'da hiç. Evet. E, Taksim Camii projesini yapan Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp, Başbakan daha fazla klasik unsur istedi... Projenin elbisesi değişiyor. iki versiyon hazırlanıyor demişler. Demiş. Böyle bir. Yani başbakanın talimatıyla Taksim'in ne şekil alacağı üzerine doğrudan doğruya bir şeye geçilmiş oldu. Taksim Camii'nin elbisesi değişiyormuş. Akıl almaz fantastik bazı ...tuhaf maketler geziniyor ortalık ya O tuhaf yerde. maket epey bir yerde geziniyor galiba. İşte yani. o Ahmet Vefik Alpin... ...maketiymiş. Nereye koysak diye mi düşünüyorlar? Öte yandan da Çamlıca Camii'nde de... Yani ...sonra başbakanın talimatını... ...bekleyeceğiz demiş. Elbisesi biraz değişiyor. Yani başbakanın talimatına göre... ...İstanbul'un ve... ...Türkiye'nin en önemli meydanının... ...başbakanın... ...yüksek mimar olmadığını hepimiz... ...biliyoruz. Bugün futbolculuk... ...resimleri de var... Bazı gazetelerde şampiyon olduklarıyla ait bir fotoğraf. E, fakat e, tamamen onun kontrolüne bırakılmış gibi gözüküyor. Bu da demokrasi açısından bazı sakıncaları olabilecek Aynı zamanda şey. estetik açısından da bazı sakıncaları olabilir. bir şey. Evet. Şüphesiz ki etik estetik bütünlüğüne de kavuşmamız gerekiyor. Ama demokrasi açısından daha da önemli geliyor bana. Yani başbakanın iki dudağın arasında olması... Ama öte yandan da kamuoyunda tartışmalara sebep olan Çamlıca Camii inşaatı için hafriyat çalışmaları hızla ilerliyormuş. Geçen ay Üsküdar Belediyesi'nce ruhsatı verilmiş ve 50.000 kamyon hafriyat Maltepe sahiline dökülecekmiş. 50.000 kamyon hafriyat çıkacakmış. 50.000 kamyon. <Gülüyor> evet. 4-5 ay içinde tamamlanacakmış. Kamyonların sesini duyabiliyor musun buradan? Sahile dökecekler mi? Sahil doldurulacak yani. Maltepe sahilinde dolgu yapılacakmış. Zaten deprem e, riski yüksek bir şehirde de dolgu zemini, dolgu zeminli inşaatların ne kadar yararlı bir şey olduğunu da herkes bilir zaten evet. öteden beri. O da öyle. Bugün yükseklik boyut ölçülerinden finan gidiyoruz özellikle bol bol ölçü verdik kaç metreydi binada Avrupa'nın ikinci büyük binası 287 metre hiç ders çalışmıyorsun Can sayılarla rampeyi değil bu galiba arkasından ben törenlerle ilgiliyim kamyon var ilk yarım saati doldurduk önümüzdeki yarım saat içinde veririz gaz yakma törenini gaz çıkarma töreni varmış kiliste ee, o var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde haftanın ikinci sızıntı vakası çevre felaketinden bahsediliyor. Buna sızıntı deme imkan yok artık Ortalığa bütün bir kasaba Arkansas eyaletinde binlerce varil petrol dökülmüş durumda onlara da birazdan bakarız. Açık gazdi. Thanks a little Etçe Homo, Serge Gensbourg'dan dinlediğimiz, kendisine özgü, güzel şarkılardan biri Serge bu. Asıl adı Lucien ee, 22, 1928'de 2 Nisan'da doğmuş, 1991'de de oldukça genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda etmiş. Fransız şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve yönetmen son derece değişik bir müzik stili, bir dizi müzik stiline sahip ve hiçbir kategoriye giremeyecek ilginç bir insan. Bugün yaşasaydı 85 yaşında olacaktı. Tam onu anmak için çaldık ve iki kelimeyle de onun arkasından güzel bir iki şey söyleme fırsatı, anma fırsatı bulalım dedik. Açık kitaptaki maddesinde şöyle diyor. Bütün mal varlığı cesaret. Hiç kimseyle kendisiyle bile karşılaştırılamaz. Zerr diyor. Derya Bengi'nin kalemi aldığı bir şey bu. Madde her devrin adımı. ...her devrin istenmeyen adamı... Fransız toplumu... ...Brel, Ferre, Berbera, Brassens... ...şarkıları sayesinde... ...siyasetin gazete manşetlerinden... ...aşkın papatya fallarından... ...ibaret olmadığını zaten biliyordu ama... ...Gensburg açmadık... ...kapı pencere bırakmayıp... ...içeriği esaslı bir ceryana tabi tuttu... ...sözlerinde... ...siyasi doğrular yerine... ...şiirsel doğruların peşinden gitti... One more time dururken neden Ankor'un fua dendiğini bir türlü anlayamayan bu Rus Yahudisi çareyi ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynamakta buldu. Derdini de lisan münasiple değil küstahlığın zarafetiyle yarattığı yeni bir dilde kemiksiz bir dille anlattı diyor ve şöyle e, bitiriyor yazı. Hep yaşsız, zamansız, erken, avantgard kaldı. Ölümünden yıllar sonra Beck, R.E.M., Placebo gibi Anglo-Sakson müzisyenler bile ona hürmet sunmak için kuyruğa girdi. Serge Gensbourg esasında ressam olmak istiyordu. Ama 20. yüzyıl galerisinin baş köşesinde siyaha çalan bir renk cümbüşü içinde kıymetine paha biçilmez bir resim oldu. Güzel metinden sonra Gainsbourg'a bir günaydın demeksek olmaz galiba. Evet, günaydın. Günaydın, Serj diyelim. Ölümünü duyduğu zaman herkes nerede olduğunu hatırlıyormuş biliyor musun? Çok ilginç bir araştırma. Ah, Serj ölmüş mü? Olamaz filan diye Fransızlar aralarında konuşmuşlar. Evet, açık radyodayız. 94.9 açık Gaste programı kısaltılmış olarak devam ediyor. Bu arada da hemen bir kez daha hatırlatalım ki Açık Radyo bu 9 günlük süre içinde de özel yayın dönemi içinde dinleyici destek projesi özel yayınını yapıyor. Ve dinleyicilerden de destek bekliyor. Dinleyici destek hattının da 0212 alan koduyla 3434141 41 olduğunu ve desteklerinizi beklediğimizi de belirtelim. Bir arkadaşımız yukarıda gelebilecek telefonları ya da açıkradyo.com adresinden de tıklayarak destek olun. Düğmesini tıklayarak da bu desteğinizi gerçekleştirebileceğinizi hatırlatalım. Evet, e, nerede kalmıştık? Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir hafta içerisinde yaşanan ikinci sızıntı vakası deniyor. Fakat siz bunu sızıntıdan öte bir şey olduğunu söylediğiniz. Evet, Kazadan. Evet. Kaza da aslında belki de yeterli bir tanımda mı olmayabilir? Evet yani çoktandır söyleniyordu şey oldu bu Tarsend diye adlandırılan bitumen ya da işte katran kumulları birçok böyle alengirli ad veriliyor. Fakat çok sentetik yöntemlerle toprağın adeta canı çıkarılarak yapılan bir yöntemle yapılıyor elde edilen bitumen denen ağır bir petrol türünü petrol bile değil asfalt gibi bir madde onu e, seyreltiyorlar kimyasallarla ve ondan sonra da petrol boru hatlarıyla sevk ediyorlar fakat çok daha korozif bir etkisi olduğunu yıpratıcı bir etkisi olduğunu da e, hepimiz biliyoruz daha doğrusu çevreciler sürekli olarak bu konuda inceleme yapan uzmanlar da söylüyorlardı ama Mayflower'da Arkansas'da gerçekleşmişti. 45 dakika kadar akmış durdurulmadan önce foşur foşur akmış. 12 bin varil petrol ve su. O şeyle de karışık işte kimyasallarla karışık su akmış. İnanılmaz görüntüler var aslında. Cuma günü meydana gelmiş bir olay. Ee, ve şirket, Exxon Mobil şirketi, Mobil şirketi. Mobil. E, mobil pardon. E, 4500 varili yani suyla karışık e, bu petrolü temizleme fırsatı bulabildiğinden bahsediyor. Yaptığı açıklamasında. Fakat ne kadar e, tam olarak ne kadar daha temizlenmesi gerektiğine dair de bir öngörüsü yokmuş. Dediğiniz üzere görüntüler oldukça ilginç. Yani şöyle düşünün. Evinizin önünden çıktınız ve yan taraftaki komşularınızla olan sıradaki e, hiza şeklinde Yolun petrolle kaplı olduğunu düşünüyor ve sürekli fışkırıyor yeryüzüne. Bütün doğru. yine önünüzden petrol akıyor. 22 evi yaklaşık boşaltmışlar. iki düzineye yakın evi boşaltmak durumunda kalmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çevre koruma ajansı EPA'de büyük bir dökülme olarak major spill olarak nitelemiş, kategorize etmiş ve iki gün önce bundan iki gün önce de gene Kanada e, petrollerini taşıyan bir başka şeyde e, tren devrilmiş Minnesota'da o da 15 bin galon e, dökülmesine e, yol açmış yani tam da bu sırada işte Keystone Excel diye adlandırılan petrol boru hattına izin verecek mi vermeyecek mi tartışmalarının yaşandığı sırada Dadursu doğrusu büyük bir gösteri gösteriler zinciriyle karşılandı. İnsanların kendilerini gözaltına aldırdıkları 350 org ve başka pek çok grubun da Sierra Club gibi grubun da karşı çıktıkları işte Washington'daki büyük gösteriyi de size naklen verme da bulmuştuk. Oradaki bir e, takip eden bir arkadaşımızla Mahmut Boynu değin sesinden de vermeye çalışmıştık. Onların söyledikleri oluyor ve buna izin verilmesi halinde olabileceklerin binde biri bile sayılmayacak küçücük bir olay ortaya çık gösteriyor neler olabileceğini evet bu güzel şirket Exxon Mobil şirketi yani ne kadar titiz davrandığınız Arkansas'da görülebilecek olan şirket aynı zamanda geçtiğimiz Şubat ayının başında da Rusya ile bir anlaşma imzalamıştı yani Rusya'nın kutup bölgelerine yakın alanlardaki petrol ve yakıt arama, fosil yakıt arama işlemini Exxon Mobil şirketine devrettiğine dair bir haber vardı. Bakalım, umalım ki böyle bir haberi de Rusya'nın kuzeyinden almayız. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce var, yani ağır Kanada ham petrolü deniyor buna. Arkansas'da bütün bir bölgeyi mahvetti diye bir Durum var öte yandan da Exxon e, Mobil'in yaptığı açıklamada da Kanada'nın Wabaska Heavy Crew dedikleri işte bir ağır petrol durumu. Ee, Yine de ucuz atlatılmış bir kaza çok gibi ucuz atlatılmış. söyleyebiliriz galiba. Evet, kesinlikle Özellikle. söylenebilir. Özellikle kış aylarında meydana gelen, kış aylarının sonunda meydana gelen, yağışlı havalarda meydana gelen bir kaza bu. Yani yaz aylarında özellikle o bölgedeki orman yangınlarını düşündüğümüz zaman böyle bir olayın o vakitte meydana gelmesi daha ölümcül hem doğa açısından daha tahrip edici bir sonuçla e, bitebilirdi. Kesinlikle ama bundan sonra da ol, olacağının garantisi neredeyse verebilir. Yani, bütün, bütün veriler buna işaret ediyor. Sadece Amerika'da da değil Rusya'da mesela aynı şekilde bu tehlikenin altındaymış. Evet, Tabi Tabii yani. tabii. Yani şey mesela işte 350 org adlı kuruluşun kurucularından akademisyen yazar ve aktivist Bill McKibben hemen bir Twitter üzerinden bir yorumda bulunmuş. Kim düşünürdük ya Exxon boru hattında? Allah Allah çok şaşırtıcı kaza olmuş filan nereden çıktı filan diye de şeyler yolluyor. Yani pek alay edilecek bir durum yok aslında. Çevre haberlerinden yani şeyden geçilmiyor. Çevre felaketlerinden gezegen üzerindeki felaketlerden Exxon Mobil yaptığı açıklamada da Zaten e, senin de söylediğin gibi e, zarar görülen kısım 3 katına çıkmış. ki ilk verilenin 3 ilk verilenin katına e, çıkmış olduğu belirtiliyor zararında zaten. E, yani ilk verdiği rakam 4500 verilmiş aşağı yukarı. Şimdi 12 bin çıktığı ya da 505 bin 504 bin galona çıktığı belirtiliyor. Arkansas Demokrat Gazette diye bir gazeteden de gördüğümüz haberde. Yani bu valilerin döküldüğü yeri tekrardan daha doğrusu bu sızıntının meydana geldiği yeri tekrardan hatırlatacak olursak doğrudan insanların evinin önünde meydana geliyor. Sonra da hava kirliliğiyle dair herhangi bir e, kötü durum yoktur açıklaması yapılıyor ExxonMobil'den. Bu korozyon yani yıpratma e, etkisi e, ne, kaç, ne kadar daha fazlaymış normal ağır ham petrolün taşınmasından biliyor musun? Ne kadar? 23 kat daha. 23 kat daha kuvvetle petrol boru hatlarını delmeleri imkanı varmış. Yani bir de bu nasıl bir sızıntı diye de fotoğrafları gördüğünüz zaman düşünebilirsiniz. Yani sanki bir deprem olmuş bir çatlak şeklinde asfalt yarılmış ve her taraftan da petrol sızmış. Bu ham petrol sızmış gibi duruyor. Evet aynen öyle. Peki devam edelim. Şimdi bu bütünüyle bu şekilde ceryan ediyor. Türkiye'den bir başka Haber, daha var mı bununla ilgili. Büyüme e, rakamlarıyla ilgili de önemli bazı şeyler var. Bir yandan e, en büyük gökdelenlerin nasıl birbiri ardından dikileceği ve inşa edilmesi planlanan şeylerin yeşil alan yerine konuta çevrilmesinin ne kadar önemli olduğundan konuşulurken bir de büyümeyle ilgili çok önemli bir gelişmeden bahsediliyor önemli bir gelişme fakat tanıdık bir tartışmadan bahsediliyor aynı zamanda da ekonomi 2011'de %8.5 büyürken 2012'de yaşanan sert düşüşle bu rakam %2.2 olmuş ekonomi bakanı zafer çağlayan frene fazla basıldı daha fazlasını hak ediyoruz demiş maliye bakanı Mehmet Şimşek'e göre ise 2.2'lik büyüme küresel kriz ortamında bir başarıymış Hmm. Bu bir tartışma basmalı, arabada kalmak. zaten bir araba metaforu sürekli olarak otomobil metaforu kullanılıyordu. Gaza mı basmalı gaz pedalına mı yoksa frene mi basmalı diye telefonlar da bu arada çalmaya başladı. 343, 41, 41 numaralı destek telefonlarının da çalmakta olduğunu görüyoruz ama bu, bu, bizim bu konuyla şimdilik ilgimiz yok. Ee, Biz ama çok teşekkür Begazdır, evet. bunlar eğer destek telefonuysa ki öyle olması muhtemeldir ee, evet bu büyüme meselesinde e, hatta bizim e, radyomuzda da e, Station ID olarak da kullandığımız bir büyüme tartışması da vardı hatırlanacağı üzerine büyümede acı fren diye verilmiş mesela taraf gazetesinde bu Milliyet gazetesinde de büyümede sert fren diye %2,2'den bahsediyor. Fren konusunda hemfikirler iki gazetede evet. galiba. Hacı sert de olsa da. Frenin durumu oldu. Yani 2012 büyüme rakamı hem orta vadeli planın hem de yıllık beklentilerin altında kalarak onda iki olarak gerçekleşmiş. İhracattaki artışa rağmen iç talepteki daralmada sert düşüşe yol açtı diyor haber. Bunu önümüzdeki hafta belki de konuşma fırsatı bulabiliriz. Seyfettin Gürsel'le. Yani, Bağlantı sağlamayı başarırsak. E, Zafer Çağlayan biraz acı fren oldu diyor. Mehmet Şimşek ise, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, e, bunun bir başarı olduğundan bahsediyor. E, ve e, Faik Öztürak var. Sen Ondan Cihane... da bahsedeyim istiyorsanız e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak da yani e, Çağlayan'ın acı fren oldu, Şimşek'in e, başarı oldu e, açıklamasına arabaya takla attırmamışlar. Şükür ki açıklaması yapmış. Yani araba e, metaforu devam ediyor anladığım kadarıyla. Fakat Ekonomi Bakanı Çağlayan biz 300 kilometre saatte 300 kilometre hızla gidecek bir otomobil Bu biraz acı fren oldu derken Maliye Bakanı Şimşek de bu büyüme bir başarıdır yorumunu yapmış. Sen bir İktisat profesörü olarak bu konudaki yorumunun ne olduğunu söyleyeceksin bize. Üçüncü defa tekrardan aynı konu gündeme gelirse, araba metaforuyla beraber aynı isimler üzerinden giden bu, bu tip bir betimleme olursa bunun planlı bir şey olduğunu düşüneceğim. Hangisinin? Bir komplo olarak Komple Komplo mı? olarak değil. Önceden oturuluyor, konuşuluyor. Ben acı fren diyeceğim, sen bir başarıdır diyeceksin gibisinden önceden konuşulmuş bir e, kafa karışıklığı yaratmak ve açık gazete halisinin ve dinleyicilerinin de sürekli aynı durumu tekrardan hatırlamasına sebebiyet vermek için yapılan bir planlı durum olduğundan bahsediyorum. Olamaz ee, mı? Düşündüm. Şimdi düşünüyorum. Düşünme haline geçtim. Demek ki varım. Ee, Ama Faik Öztüren'de demecini e, göz ardı etmemeliyiz. O da bu frendi değildi tartışmalarına arabaya takta attırmamışlar diyerek de farklı bir boyut getirmiş Şimdi sen bu bu durumun yani nasıl yorumluyorsun iyi mi kötü mü? Yani tam ortasındayım. Evet. Bunun yani ortasındayım. yani şeridin ortasından gidiyorum galiba. Şimdi yani e, basmakla basmamak, Gaza basmak arasındayım. Önemli e, Türkiye'nin önemli yazarlarından Uz Atay'ın. E, kendine özgü ansiklopedisiyle, yani öyle bir ansiklopedi yazmadı ama bizim açık kitapta derlediğimiz bir ansiklopedisinde Türk'ün tanımına uygun düşüyor. Hangisi? Tutumayan, Çağlayan mı? Şimşek mi? Öztürağ'ın açıklaması mı? Hepsi birden. Abi şimdi bu benim aleyhime mi olacak? Türk tanımı budur işte. <gülüyor> tamam mı? Tamam tamam. Durum bu merkezde. Ee, verebileceğimiz bunun dışında araba fren yükselen gökdelen taksim büyümede acı fren gaz meselesinden sonra bir tamam, önemli efendim. haber daha var mı? Bakıyorum. Yani bu kafa karışıklığı yaratıyor. Bir yandan e, uluslararası piyasalarda kredi notu artıyor Türkiye'nin. Bir diğer taraftan da örneğin Merkez Bankası'nın kredi büyümesinde alabileceği önlemleri yarattığı şüphecilik e, Mart'ta TL cinsi tahvillerde en kötü performansın gözlenmesine neden olmuş. Peki yani ben başka bir soru çıkıyor. daha yani söyleyeceğim. Normal bu kafa karışıklığı aslında bir taraftan. Evet normal tabi. Evet normal. Bana bu konuyu da izah edersen genç kuşağın bir mensubu olarak bugün rahatlıkla bir saati tamamlarız. Bir Nisan şakası değil değil mi? Hayır. iki Nisan şakası. Evet. Sekiz bin öğrenci sıfır çekmiş YGS'de. Yani yerleştirme ve ne sınav bu? Bunun kısaltılmışı ne? You... Türek öğretim geçiş sınavı tam olarak hatırlamıyorum. Ben en son girdiğimde çok daha farklı bir ismi vardı açıkçası. Evet sınavdan. peki. Uzak kalmışım. Bunu geçtik notunu kırmayacağım ama şimdi bu izaha muhtaç bir durum var. 8000 öğrenci sıfır çekmiş. 8000 kişi sıfır almış. Nasıl oluyor bu? Neden şaşırıyorsunuz buna? Şaşırmıyorum sadece merak ediyorum nasıl olduğunu. Yani giriyor yüzlerce soru var değil mi? Bir tane bile doğru cevap çek hepsinin değersiz. Peki niye giriyorlar? De i̇yi yapsın. Ee... sıfır çekmenin nasıl olduğunu bana birisinin izah etmesi lazım. Ben ne diyorsunuz bu... şu an? Evet. Bana. Bütün evet. genç nesil adına senden bekliyorum. Çalışsak biraz bir vakit Çocuk var sen mı? Sen dideme de sorarız. Gelmiş hazır. <gülüyor> Zafer işareti yaptı. Ya bilmiyorum. Açıkçası çok da zor Bunlar bir şey başka olmasa Başka bir gerek. işaret yaptı ama onun ne olduğunu anlayamadım. Ee, zor bir durum değil aslında ki. 8 bin kişinin sıfır çekmesi o kadar zor bir durum olmayabilir. Dünyanın en zor durumu gibi geliyor bana. Ya yani Yüzlerce soru ve yüzlerce şık var. üç yanlış bir doğruyu da götürmüyor mu peki? Bilmiyorum. Ya götürüyorsa zaten o zaman çekilmesi gayet... Mi Onu da senin bilmen bilmiyor. lazım ama senin bu cevabın bütün doğruları götürdü. Bence artık çıkalım. bir parça çalarak bitirelim. En iyisi e, efendime söyleyeyim. Ne olup bittiğini sor, soracağız. Marvin G ile beraber. What's going on? Motown sadasının unutulmaz simalarından, yaratıcılarından Marvin Gaye'in de e, bugün doğduğunu belirtelim. 2 Nisan 1939 doğumlu 1984'te bir cinayete kurban gitmişti genç yaşında. Babası tarafından bir tartışmada ateşli silahla öldürülmüştü mavinge Ona da bir günaydın diyelim ve What's going on? Ne olup bitiyor diye soralım.